Merhaba, geliştirici günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sanal gerçekliğin oyunlardaki kullanımı. Sanal gerçeklik çok geniş bir kavram. Biz e, sektörde VR denilen bir başlık vasıtasıyla kişiyi sanal dünyanın içine sokan teknolojiler hakkında konuşacağız. Konuğum, Türk oyun sektörünün en tecrübelilerinden biri, Erkan Bayol. Kendisi 12 sene önce kurduğu Seydot firmasıyla oyun yapmıştı. Şimdi ise tecrübesini kurucusu olduğu... Metaverse Reality Labs şirketinde kullanıyor. Evet Arkan abi, yayınıma hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi abi VR nedir? Virtual Reality dediğimiz hıh <gülüyor> bir yani sanal gerçeklik oluyor. Onların baş harfini oluşuyor bir yer şeklinde. Biz de hani Türkiye genelde kısaca VR diyoruz. Yani sanal gerçeklik kısaltmasını kullanıyoruz da o şekilde kullanıyoruz. VR dediğimiz aslında ta böyle hani kökü 80'lere kadar dayanan bir çaba diyeyim, bir hayal aslında, bir rüya. Bunun ilk denemeleri tabii o zaman teknoloji hazır olmadığından tek böyle tutmuş diyemeyiz. Zaten evet. tutmuş olsaydı bugün hayatımıza çoktan gerdi. Ve tabii teknoloji geldikçe artık, hani daha küçüldükçe her şey bir sonraki hatanı son zamanlarda yapıyor aslında. Sonuçta baktığımız zaman Mirchur'a yaptığımız biraz fantastik bir teknoloji. Henüz hala oturmadı, onu da söyleyeyim. Hı hı. Çünkü henüz öğreniyoruz biz de. Nasıl yapılır, nasıl optimum kullanılır. Özetle şu anda heyecan verici bir teknoloji. Bence en de sonunda hayatımıza girecek bir teknoloji diyebilirim VR için. VR, yani oyuncuların evine girmek için biraz pahalı bir teknoloji. Yani herkesin e, parasını verip karşılayabileceği bir şey değil. Daha yaygınlaşamadı yani. Şimdi oradaki sıkıntı temel olarak şöyle. VR'in çalışma mantığı biraz farklı. Gereksinleri çok yüksek oluyor bu yüzden. Çok fazla bir ikisay istiyor diyeyim. İşlemleri istiyor vesaire. Bunun sebebi şu. Senin normalde evde kullandığın... ...monitörlerin veya işte oyunların çalışması için düzgün çalışıyor için daha doğrusu saniyede 30 kere ekranın yenilenmesi yetiyor örneğin. Yani evet. 30 fps'lik, frame per second'lik bir performans verebilen bir oyun veya bu performans sağlayabilen bir makine, bir bilgisayar senin için gayet e, yeterli bir sonuç sağlamış oluyor. diğer tarafında iş çok farklı. Her iki gözünün ayrı ayrı render yapması gerekiyor bir kere. Yani aslında iki monitör varmış gibi düşün bir kere bunu. Dolayısıyla evet. iki kat kafadan zaten işlem bilmiş oluyor. Herhangi bir VR uygulamasının üzerinde. Peki tam bu noktada şunu sorayım. Ee, sen senelerdir oyun geliştiriyorsun. Yani en eskilerden birisi bu sektörde. Şimdi e, VR özelinde bir oyun geliştirirken yani veya geliştirme sürecinde yani normal bir oyundan farkı nedir bunun? Ne gibi zorluklarını, ne gibi veya kolaylıkları var? Onu onlardan bahsedebiliriz Açıkçası kolaylıkların olduğunu düşünmüyorum çünkü VR tarafı o kadar şu an yeni ki o kadar bilinmez ve genç ki yani çoğu konuda çok çok daha tecrübeli VR tarafında ilk geliştirme yapan çok daha tecrübeli insanların bile genelde vakalelerinde kitaplarında hep bahsettikleri unsur. Yani bugüne kadar bildiğiniz ne varsa unutun diyorlar. Hepsi nisilin kafadan. Hmm. Sıfırdan öğrendiğiniz varsa hareket ederseniz çok daha işiniz kolay olur diyorlar. Çünkü öbür türlü ben mesela bir PC oyun yaparken yani ne bileyim mobil oyun bir Bros. oyun yaparken, aldığım dersleri uygulamaya kalkarken, kalkarsam daha doğrusu VR tarafında, önce onun çalışmadığını görüyorum. Oradan bir zaman kaybederim. Bir sürü emek boşa gidiyor. Ondan sonra acaba ne yapsam daha düzgün olacak, VR'da daha doğru olacak diye düşünmek zorunda kalıyorum. İşte bu gereksiz madetten kurtarmak için genelde insanların, yani tecrübeli insanların önerisi, VR'dan her şeyi sıfırdan öğrendiğini düşünün gibi. Bana mesela Crytek'teki arkadaşlar, bizim VR oyunu üzerinde çalışanlar, hep şey diyorlar yani VR tarafında bir Production planını yapıyorken, o planı yap mesela, yapıyorsan sen bir plan. Evet. Kaç çıktı mesela, süre atıyorum, altı çıktı. Tamam, şimdi onu ikiyle çarptıyorlar mesela. Adamlar evet. böyle bir bana trick vermişler, oradan evet. ipucu olsun mesela öyle söyleyeyim. Peki abi, Metaverse'de siz ile e, ilgili ne yapıyorsunuz, onu biraz anlatır mısınız? Tabi biz Metaverse olarak aslında e, VR'ın VR mobilde kesiştiği kümeye evet. odaklandık. Yani biz hem mobil taraftayız hem VR tarafındayız aslında ama VR'ın şu an kıskıntılarının da farkında olduğumuzdan, sırf VR tarafına girmedik. Çünkü hazır değil yani Bir firmayı doyurabilecek kadar sağlam değil orası şu anda. Fakat o tren en de sonunda kalkacak. Biz onun da farkındayız. Yani şey yapmak da istemedik o yüzden. yer hazır olduktan sonra girelim demek ki. Çünkü o zaman da çok geç kalmış olabilirsin. O yüzden biz firma var hem mobil tarafta hem VR tarafındayız ki zaten aslında VR'ın en güçlü olacağı tarafın mobil olacağı düşünülüyor. Önemli olan sonuçta yeterince bize işlem gücü veya yeterince bize alan sağlayacak diye mesela anlamlı bir güzel bir oyun yapmak için, güzel bir uygulama yapmak için bize yeterli enşerimanları verecek diye düşünüyoruz mobilya tarafı ki şu anda bir de aslında veriyor bir yerde yeterince yani akıllı tasarım yapabilirsen. O yüzden biz MetaEarth'ı hem yapacağımız oyundaki ilk oyunumuzu da o şekilde tasarlıyoruz, hem mobilde oynanabilisini istiyoruz yani yer modu olmadan, VR falan cihazın olmadan ama mobilde oynanabilirsiniz gibi oynamanı istiyoruz. Hem de mobil headsetin varsa, istediğin zaman hesabı kafana geçirip kaldığın yerden aynı oyundan, e, aynı, aynı oyundan kaldığın hesabından devam edebilmeni istiyoruz. O yüzden bizim şirketimizin temel e, ağırlık noktası, yaptığınız oyunların hem mobilde hem yerde çalışabiliyor olması olacak. Ama dediğim gibi daha çözülmesi gereken çok fazla sorun var. O yüzden büyük ihtimalle bu teknolojinin oturması için zaten birçok düşünür gibi veya birçok analiz yapan ...tecrübeli insan gibi benim de düşüncem 5-6 yıl olacaktır şeklinde. 5-6 yıl. Peki Erkan abi katıldığın için çok teşekkür ederim programıma. Rica ederim. Çok bir keyif benim için. Kolay gelsin diyorum. Başarıdan görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi. Evet Erkan Bayoğlu'nun görüşlerini aldık. VR'daki oyun geliştirme sürecinin en tecrübelileri bile zorda bırakabildiğini söyledi. VR henüz emekleme aşamasında. Geliştiriciler de bu yüzden... Bu pastadan pay kapmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. VR'ın geleceği sağlam gözüküyor. Dev firmaların desteği de zaten bunu gösteriyor. VR'ın iyi haberlerini almaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Geliştirici Günlükleri Podcast'ini dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar.